neydi o görev yüklemesi? Şu ağaçtan yeyin. Zaten zaten detayını ondan sonra anlatıyor ayet. Ve lem necid lahu azma onda bir kararlılık bulamadık. Çünkü şeytan nasıl dedi ki işte hel edullukum ale şeceretil hulde ama yani burada söylüyor onu. Ve mulkin la yebla yokurmayacak saltanatı <gülüyor> ve e, ölümsüzlük ağacını size gösterelim mi? dedikleri zaman hemen fe'ekelâ ha. yediler e, açıklıyor Cenab-ı Hak yani kimseye bırakmıyor hatasında azimli bulmadık diye hata diye bir kelime burada yok ki velem ne cillâhu azmâ bu ayetlerin arası araya bir takım şeyler sokuşturduğunuz zaman bu olmuyor, niye bunu koyuyorlar? efendim Adem Allah'ın nebisi Allah'ın Resulü hata yapar mı? Yapmaz. E peki kim yapar hata yapar? Allah hata yapar. E öyle. Öyle şey değil. O zaman Allah'ın hatasını düzeltmek lazım. Böyle <gülüyor> necidle o azmaya, o, hata, o hatasını da bulmadık dedin mi Allah'ın hatasını düzeltiyorsun. Adem hata yapar mı canım? Ama Allah hata yapmış onu düzeltiyor. Devam et bakalım. Evet zaten ha devamında ısır. da öyle geliyor.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 İsyan etti Adem Rabbine. Gava kendisini isyan ederek hayallere daldırdı. Gay suçunu işledi gava. Aynı suçu İblis de işlemişti. Aynı suçu. Fe bima aghwaytani. Araf suresinde. Beni igva ama suçu kendi de, de, mal etmiyor.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 ''Fa asâ Ademu Rabbahû'' Adem Rabbine isyan etti. ''Feghavâ ve gây'' suçun. yani en büyük asıl suç işte. Şeytanın işlediği suç. Adem şeytanın tek farkı şu. Şeytan kendini suçlu görmedi, Adem suçlu gördü o kadar. Suçlu gördüğü için tevbi etti. Tek fark budur. Onun için, ''Fetelakka Adem'in Rabbi kelimatin'' Adem Rabbinden bir takım sözler yani azarlar işitti, kelime anlamı olur. ''Ben sana dememiş miydim? midim'' diyor. ''Elem a burada var işte. Bak diyor hemen buradan okuyalım. <gülüyor> ee, Yok burada şey yok. Burada değil. o şey Araf suresinde. Elem aqul lekuma inne şeytanen lekuma aduvvun mubin. Ben sizin içinize dememiş miydim şeytanınızın apaçık düşmanınızdır diye. Yani Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı azarladı. Bak Bakara suresindeki feteleka adem rubbikelimat. Ona da vahiy aldı diye anlam veriyorlar. Ya ben anlamıyorum bu. Yani ayet anlaşılmasın diye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 Peki nereden kaynaklanıyor? Efendim deniyor ki Hz. Hüseyin'in işte çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyidir. mirasçısıdır. Resulullah imamdı. İşte o da İbrahim aleyhisselam ya Rabbi ben insanlara imam et dedi.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 şey Hristiyanlar efendim sen olmasaydın kainatı yaratır yarat yaratabilir deyince o İsa için dedikleri zaman İsa'yı kaldırıp Muhammed'i koyuyorlar benim babam senin babanı döver gibi burada da e canım imamlar masumsa Rasulullah o oh, haydi haydi e peki bu kadar ayet var ne yapacağız ondan çaresine bakarız e ne olacak işte azimli bulamadık neyde hata oh ne güzel e tabii